İlk odak noktamız tabi ki Beethoven'ın bir besteleriydi. Zira uh, doğum yeri Bon. O her zaman çağının önünde bir besteciydi. Bu nedenle Beethoven feste yeni bir repertuğra, yeni bestelere komisyon verilmesi önemliydi. Create, Türkiye'den to create, to create, to create, to create. Mehmet Erhan Tamman'a sipariş to create, verilmesi yeah, gibi bir mesele.